9. Bidata bidat-ı hasane demek kötülük getirir. Birincisi, bir bidatin güzel görülmesi onlar tarafından Allah'ın kulları için tamamladığı ve razı olduğu bu dinde müstahap görülmesi demektir. Böyle bir iddianın batır oluşu ise ortadadır. Zira ne Allah kullarına bu bidatı emretmiş ne de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emretmiştir. Raşit halifeler Diğer sahabeler ve onlara tabi olan tabiinde bunu yapmamışlardır. İşte böylece kim bir bidati dinde güzel bulursa Allah'a, kitabına ve Resulüne bilmeden iftirada bulunmuş olur. İkincisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının bazı amelleri terk etmeleri de övülmüş güzel ve bereketli sünnetlerdir. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı ondan uzak durmuşlardır. Üçüncüsü bidat-i hasane diye iddia ederek yerleştirmek isteyenler ne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ömülmüş mübarek sünnetinde ne de sahabelerinin fiilinde olmayan bir şeyle amel etmeyle sünnet ile amel etmenin kazandırdığı şeyin kazanılacağını iddia etmiş olurlar. Bunu ise akıl ve din sahibi biri söylemez. İkinci bölüm. Bidatleri taksim edenlerin şüpheleri. Birinci şüphe. Kim İslam dininde güzel bir sünnet başlatırsa bu güzel işten dolayı kendisine sevap verilir. Ayrıca kendisinden sonra bu sünnetle amel edenlerin sevabı kadar da kendisine sevap yazılır. Bu diğerlerinin sevabından da bir şey eksiltmez. Kim de İslam dininde kötü bir sünnet başlatırsa kendisine hem kendi günahı hem de o işle amel edenlerin günahı kadar günah yazılır. Ve bu diğerlerinin günahından da bir şey eksiltmez. Mealindeki hadis hakkında anlayışlar. Buna birkaç açıdan cevap verilebilir. Birincisi men senle ile kastedilen bir sünneti bizzat uygulamaktır. Yoksa ortaya yeni bir şeyler çıkarmak, teşri yapmak değildir. Yani hadis yeni bir şeyler ortaya koymakla ilgili değil. Bizzat sünnete olanla amel etmeyi teşvik yönündedir. Buna delil hadisin geliş sebebidir ki o da meşru kılınan sadakadır. Hadisin geliş sebebiyle ilgili şöyle bir rivayet vardır. Cerir bin Abdullah şöyle demektedir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hutbesi esnasında bizleri sadaka vermeye teşvik etti. Ama insanlar bu konuyu biraz ağırdan aldılar. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünde kızgınlık ifadesi belirdi. Ensardan birisinin bir kese getirmesi üzerine insanlar da ona uydular. Öyle ki onun yüzünde sevinç görüldü ve şöyle dedi. Kim güzel bir sünnet başlatırsa... İkincisi, kim İslam dininde güzel bir sünnet başlatırsa ifadesini kullananla her bidat dalalettir ifadesini kullanan aynı kişidir. Yani peygamberdir. Binaenaleyh, peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendine ait bir sözü başka bir sözle tekzip etmesi veya sözlerinde bir çelişki olması söz konusu olamaz. Bu mümkün değildir. Dolayısıyla bizim bir hadisi alıp diğer bir hadisten Yüz çevirmemiz caiz değildir. Bu da Kur'an'ın bir kısmını kabul edip diğer bir kısmını kabul etmeyenin haline benzer. Üçüncüsü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kim bir sünnet başlatırsa demiş, kim bidat çıkarırsa dememiştir. Yani İslam'da demiştir. Zira bidatler ise İslam'dan değildir. Ayrıca güzel hasene sıfatını, kullanmıştır. Bidat ise güzel değildir. Bidat ile sünnet arasındaki fark son derece açıktır. Sünnet uyulan tatbik edilen yoldur. Bidat ise dinde sonradan ortaya çıkarılan şeydir. Dördüncüsü seleften hiçbir kimsenin insanların sonradan ortaya çıkardıkları şeyleri bidatı sünneti hasene olarak adlandırdıklarına dair bir nakil gelmiş değildir. Beşincisi, men ifadesi dinde zaten mevcut olan ama ihmal edilen veya unutulan bir sünneti ihya etmek, yeniden yaşanılır hale getirmek manasındadır. Dolayısıyla senne kelimesi bu hadiste terk edilen bir sünneti ihya eden kimse hakkında izafi olarak kullanılmıştır. Buna şu hadis belirlidir. ''Kim benim sünnetimden bir sünneti ihya eder ve insanlar onunla amel eder hale gelirse, amel edenlerin ecirleri kadar ona ecir yazılır. Diğerlerinin ecirlerinden de hiçbir şey eksilmez. Kim de bir bidat ihtas eder ve bununla amel edilirse bu bidatle amel edenlerin günahı kadar ona günah yazılır. Diğerlerinin günahlarından da hiçbir şey eksilmez.'' Altıncısı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kim güzel bir sünnet başlatır ve kim kötü bir sünnet başlatır ifadesini ifadesini yeni bir sünnet icat etme anlamında kullanmaya imkan yoktur. Zira bir şeyin iyi mi yoksa kötü mü olduğunu tespit etmek ancak şer'i delillerle mümkündür. Bu durumda hadiste geçen sünnet ya şeriatte güzel ya da çirkindir. Şeriata uygun ya da uygun olmama anlamında güzel ve çirkinlik ifade edilmiş. Bu ifadelerin sadaka veya benzeri hayırlar olarak anlaşılması çok yerinde olacaktır. Kötü sünnet yol ise Adem oğullarının zira o ölüm olayını ilk olarak sünnet kılandır tarzında hadiste tembih edildiği gibi şeriatın masiyet saydığı günahlara götüren bir mertebe olarak kalır. Dolayısıyla bidatler de öyledir. Zira din bunları kesin olarak zemmetmekte ve onlardan sakındırmaktadır. İkinci şüphe, <gülüyor> bidatleri güzel gösterme gayretinde olanların yanlış telakki ettikleri bir delil de, Müslümanların güzel gördüğü şey Allah katında da güzeldir şeklindeki rivayettir. Cevap, birincisi bu rivayetin Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme aidiyeti merfu sahih değildir. Aksine bu ifade İbn Mesud'a aittir. Mefkuf bir rivayettir. İbni Kaim şöyle der, bu ifade Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözü değildir. Bunu hadis konusunda bilgisi olmayan kişiler ona ismet etmişlerdir. Bu söz İbni Mesud'dan bizzat kendi sözüyle sabittir. İb İbni Hadi şöyle demiştir. Bu haber Enes'ten sakit, zayıf bir senetle Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme nispet edilmiştir. Doğru olan bu sözün i̇bn Mesut'a ait mefkuf bir rivayet olduğudur. Ez Zeylai ise bu konuda şöyle demektedir. Bu haberin merfu olarak rivayeti gariptir. Ben bu ifadenin sadece İbn-i Mesut'a nispet edildiğini gördüm. Elbani bu konuda şunu söyler. Rivayetin merfu olarak bir aslı yoktur ancak İbn Mesud'dan mef mefkuf olarak gelmiştir. Daha önce de işaret edildiği gibi kim olursa olsun hiçbir kimsenin sözünün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözüyle çatışması caiz değildir. İkincisi el-Müslimün kelimesindeki el takısı zaman bildirmek içindir ve sahabe zamanında ve bizzat, bizzat sahabeye işaret etmektedir. Rivayetin gelişi ve bunu, rivayetin gelişi de buna işaret etmektedir. Rivayetin tamamı şöyledir. Allah kullarının kalplerine baktı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbinin kulların kalpleri içerisinde en güzeli olduğunu gördü ve o kalbi kendisi için seçti. Risaletini de onun vasıtasıyla gönderdi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbinden sonra sahi kullarının kalplerine baktı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabının kalplerinin kulların kalpleri içerisinde en güzelleri olduğunu gördü ve onları peygamberine yardımcılar kıldı. Bu yardımcılar Allah'ın dini uğrunda mücadele ettiler. Müslümanların iyi gördüğü Allah katında da iyidir. Kötü gördükleri tasvip etmedikleri Allah katında da kötüdür. Bazı rivayetlerde şu ilave de vardır. Bütün sahabiler Ebu Bekir'i halife olarak tayin etmek istediler. Evet, bütün sahabiler ebubekiri Bekir'i halife olarak tayin etmek istediler. Bu da açıkça göstermektedir ki, burada Müslümanlarla kastedilenler sahabilerdir. Bunların sahabiler olduğuna dair, bir başka delil ise hadis konusunda eser veren ulemanın bu rivayeti sahabilerle ilgili bölümde zikretmeleridir. El Hakimin el Müstetrek'inde bu durum böyledir. El Hakim bu rivayeti Marife'tus Sahabe bölümüne almış ancak ilk kısmını rivayet etmemiş ve rivayeti Müslümanların iyi gördüğü ma real muslimune hasenen kısmından itibaren almıştır. Bu da gösteriyor ki el-Hakim rivayette geçen el Müslim'den sahabenin kastedildiği sonucunu çıkarmıştır. Durum böyle olunca bütün sahabelerin bidatlerin zemmi ve çirkinliği hususunda fikir birliği içinde olduğu ortaya çıkar. Hiçbir sahabenin bidatleri hoş gören bir rivayet varit olmamıştır. Üçüncüsü el Müslim'deki el takasının belli bir zaman tayin için değil de bir umumiyet ifadesi olarak kullanılması durumunda bile bununla kastedilen icma olur ki icma da hüccettir. İzm bin Abdüsselam şöyle demektedir. Hadis sahih ise el-müslimun ile kastedilen ehli icmadır. Doğrusunu Allah bilir. Bu rivayeti bidat-ı hasenenin varlığına delil olarak öne sürenlere deriz ki, Müslümanların güzelliği üzerine ittifak ettikleri bir tek bidat örneği gösterebilir misiniz? Şüphesiz bu mümkün değildir. Müslümanların güzel olduğu konusunda ittifak ettikleri bir tek bidat yoktur. Aksine İslam'ın ilk asırlarından bütün bidatların daralet vesilesi olduğu konusunda icma hasıl olmuştur. Allah'a sonsuz şükürler olsun ki bu icma hala devam etmektedir. Dördüncüsü, Abdullah bin Mes'ud radıyallahu an gibi mümtaz bir sahabenin sözü ile nasıl bir bidat güzel gösterilmek istenebilir ki? Ki o sahabiler içinde bid'atler konusunda en hassas olan ve insanları şiddetle bundan Nehyeden ve sakındıran bir zattı. Daha önce sizden öncekilere tabi olun. Yeni şeyler icat etmeyin. Bu size yeter. Zira her bidat sapıklıktır şeklindeki sözü geçmişti. Bunun dışında bidatlerden nehyeden daha birçok sözü vardır. Üçüncü şüphe hadiste geçen bütün bidatler sapıklıktır. Sözü genelleştirilemez. Çünkü Allah Teala o rüzgar Rabbinin emriyle her şeyi yıkar, mahveder. Ahkâf suresi 25. ayet buyurmuştur. Bu ayette geçen her şey lafzı rüzgarın her şeyi yıktığını ifade etmediği gibi bu hadiste kastedilen de bütün bidatler değildir. Cevap Burada geçen her şey ifadesi de umumidir. Nitekim İbn-i Cerir taberi tefsirinde der ki, bu fırtına Rabbinin emriyle her şeyi harap etmektedir. Böylece Hud kavmi tamamen helak olup gitti. Kurtubi der ki, yani Ad kavminin insanlarından ve mallarından üzerinden geçtiği her şeyi bu hale getiriyordu. i̇bn Abbas dedi ki, üzerine gönderildiği her şey demektir. Diğer müfessirler de bu şekilde söylemişlerdir. Şeyhülislam İslam İbn i Teyni'ye der ki, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, salat ve selam üzerine olsun, her bidat dalalettir, sapıklıktır sözünü sadece özellikle yasaklanmış bidatlere yormak, bu sözde sırf bu tip bidatlerin kastedildiğini ileri sürmek caiz değildir. Böyle düşünürsek bu hadisi anlamsız saymış oluruz. Çünkü herhangi bir küfür, herhangi bir fasıklık veya başka bir günah yasaklanınca bu yasaklamadan anlarız ki ortada mübah sayılmış bir haram vardır. Bu haram bilat olabileceği gibi öyle olmayabilir de. Şimdi eğer ister peygamberimiz zamanında işlenmiş olsun ister öyle olmasın dinde özel hükümle yasaklananlar dışında münker kötülük yoksa ve ister bidat olsun ister olmasın sırf yasaklanan şeyler münker kötülük ve bidatın hiçbir önemi, hiçbir özel etkinliği kalmaz. Yani ne varlığı bir davranışın kötü olduğunu ve ne de yokluğu bir hareketin güzel olduğunu göstermez. Böyle olunca da Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem, her bidat dalalettir, sapıklıktır sözü her adet bir sapıklıktır veya gerek Arapların ve gerekse Acemlerin, Arap olmayanların her geleneği sapıklıktır gibi bir söz olur ve anlamı da bu adet ve gelenekler içinde yasaklananlar sapıklıktır şeklinde olur. Bu da normal yorum sınırlarını aşan bir belge tahrifi ve saptırması olur ki başlıcaları, şunlar olan bir takım zararlı gelişmelere ve yıkımlara yol açar. 1- Söz konusu zararların ilki bu hadise karşı olan güvenin zayıflamasıdır. Çünkü ayrı ve özel bir delil ile yasaklandığı bilinen bir davranışla ilgili hüküm, bu hadisin içeriğinden olmayan söz konusu yasakla bilinmiş olur. O zaman bu hadisin hiçbir anlamı kalmamış olur. Oysa Peygamberimiz bu sözleri büyük bir kalabalığa seslenirken ve genel karakterli bir konuşma içinde söylemiştir. 2. Böyle olunca bidat terimi özü ve sözü bakımından hiçbir etkisi olmayan içi boş bir kelimeye dönüşür. Bu takdirde de bu söz veya harama, bu söz veya kavrama dayanarak hüküm vermek diğer etkisiz kavramlara dayanmakta olduğu gibi aslında dayanaksız bir yargıya varmak olur. Bir şey söylerken böyle bir terim kullanmak eğer bu terimle başka bir kavram kastediliyorsa ki konumuz bakımından bu başka kavram yasaklanmış belirli davranıştır belirtilmesi gereken bir anlamı belirtmekten kaçınmak ve göründüğü gibi anlaşılmaması gereken bir sözü söylemek olur. Çünkü bidat ile özel hükümlü yasak arasında genellik ve özellik belirlilik ilişkisi vardır. Yani her bidat hakkında özel bir yasaklayıcı hüküm yoktur. Bunun yanında her hakkında özel yasaklayıcı hüküm bulunan davranış da bidat değildir. Böyle olunca herhangi bir terimi söylerken, aslında başka bir terimi kastetmek sadece aldatmaca amacı güden konuşmacılara yaraşabilecek katıksız bir laf cambazlığıdır. Tıpkı kara derken at ve at derken kara demek istemek gibi. 4. Böyle bir yorumun yol açacağı bir başka sakınca da şudur. Eğer Peygamber Efendimiz salat ve selam üzerine olsun her bidat dalalettir, sapıklıktır, ve sonradan ortaya atılmış şeylerden uzak durunuz sözleri ile özel hükümlerle yasaklanmış kötülükleri kastettiğini düşünecek olursak o zaman Resulullah'ın bu hadisle niye anlatmak istediğini tümüyle hiç kimse tarafından bilinmeyen ve ancak seçkin alimler tarafından kısmen bilinebilen bir davranış biçiminin özel hükümlü yasaklar kavranmasına havale etmiş olması gerekir ki bu olabilecek bir şey değildir. 5. Eğer Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem bu sözleri ile sadece özel hükümle yasaklanmış davranışlar kastedilecek olursa bu sözlerin kapsamlarının çok küçük bir kısmı göz önüne alınmış olur ki bu küçük kısımda özel hükümlü yasaklar olur. Çünkü eğer özellikle yasaklanan belirli bidatler ile haklarında özel yasak bulunmayan bidatler birbiri ile karşılaştırılacak olursa, hakkında özel yasak bulunmayan bidatlerin kesin bir çoğunluk oluşturduğu görülür. Oysa genel karakterli bir sözle bu sözün kapsamının çok küçük kısmı veya birkaç ender muhteva'yı kastetmek caiz değildir. Gerek Saydığımız, gerek bu saydığımız sakatlıklar ve gerekse burada sözünü etmediğimiz daha birçok sakıncalar kesinlikle bu yorumun yanlış olduğunu ve söz konusu hadisi bu anlama getirmenin caiz olmamasını gerektirir. Hadise böyle anlam veren kimsenin giriştiği yoruma gerekçe oluşturacak bir delile dayanıp dayanmamış olması önemli değildir. Çünkü böyle bir manalandırma yapan kimsenin yorumuna gerekçe saydığı delili açıklamadan daha önce söz konusu hadisin istediği anlamı vermeye elverişli olduğunu açıklaması gerekir. Oysa saydığımız sebepler elimizdeki hadisten böyle bir anlam çıkarabilmeyi engeller niteliktedirler. Dördüncü şüphe Bidatleri güzel göstermeye çalışanların yaptıkları Delillerden biri de Ömer radıyallahu anh'ın bu ne güzel bidattır şeklindeki sözüdür. Cevap. Birincisi, faraza bu sözün bidatleri güzel göstermeye delil olarak kullanılabileceğini kabul etsek bile ki bu mümkün değildir. Hiç kimsenin sözünün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sözüyle çatışması caiz değildir. Bu sözün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra ümmetin en faziletli insana olan Ebu Bekire ve ondan sonra ümmetin en faziletlisi olan Ömere, Yahut başkasına ait olması durumu değiştirmez. Abdullah bin Abbas radiallahu an şöyle demektedir: Neredeyse gökten başınıza taş yağacak. Ben size Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle söylüyor diyorum. Siz ise bana Ebu Bekir ve Ömer Şöyle söyledi diyorsunuz. Ömer bin Abdülaziz şöyle der. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine karşı hiç kimsenin rei geçerli değildir. İmam Şafii de şöyle der. Müslümanlar peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden bir sünnet açıkça beyan edildikten sonra bu sünnetin terk edilip başkasının sözüyle amel edilemeyeceği konusunda icma etmişlerdir. Ahmet bin Hanbel ise peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözünü reddeden kişi helakin eşiğindedir demektedir. İkincisi Ömer radıyallahu an bu sözü insanları teravih namazı için toplandığından söylemiştir. Teravih namazı ise bidat değil sünnetin ta kendisidir. Bunun delili Ayşe radıyallahu anın rivayet ettiği olaydır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gece mescitte namaz, teravih namazı kılarken ashab da onunla birlikte namaz kıldı. Ertesi günün gecesi de böyle yaptı ve cemaat arttı. Üçüncü ve dördüncü günlerde böyle oldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabının yanına çıkmadı. Sabah olunca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabına yaptığınızı gördüm. Teravih namazının size farz olmasından korktuğum için yanınıza gelmedin dedi. Bu, Ramazan ayında idi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, teravih namazını cemaatle kılmayı terk etmesinin illetini belirtmiştir. Ömer radiyallahu anh ise bu illetin ortadan kalktığını görerek, teravih namazını cemaatle kılınmasını tekrar iade etmiştir. O halde Ömer radiyallahu anh'ın bu uygulaması aslında Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin uygulamasına dayanmaktadır. Üçüncüsü, Ömer radıyallahu radiyallahu an'ın bu uygulamasının bidat olmadığı ortaya çıktığına göre sözünde geçen bidat kelimesi nasıl anlaşılmalıdır? Ömer radıyallahu an'ın bu ifadesindeki bidat kelimesiyle şer'i anlam değil, lugavi anlam kastedilmiştir. Lugatta bidat geçmiş bir örneği olmaksızın yapılan şeydir. Teravihin cemaatle kılınması bir uygulama olarak Ebu Bekir radiyallahu hilafeti döneminde ve Ömer radiyallahu anh'ın hilafetinin ilk dönemlerinde mevcut değildi. Bu sebeple lügavi tanım tanımlamaya uygun olarak bu yenilik bidat sayılabilir. Zira bunun geçmiş örneği yoktur. Ama meseleye şeri açıdan bakıldığında durum farklıdır. Zira bu uygulama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tatbikatında dayanağı vardır. Eş Şatibi şöyle der, ''Bu itibarla bunu bidat olarak adlandıran kişinin ki isimlendirme konusunda bir tartışma söz konusu değildir. Bundan dolayı şeri bidat anlamında Ömer radallahu anın sözünün ifade ettiği mana ile istitlal etmesi caiz değildir. Zira bu kelimeyi esas amacından saptırmak olur.'' Bu konuda büyük imamların sözleri şöyledir. İbri Teymiye şöyle der. Ömer radiyallahu anh'ın bu güzel uygulamayı bidat olarak adlandırması tamamen lugavi bir adlandırmadır. Şeri değildir. Bunun sebebi bidat kelimesinin lugat açısından geçmiş bir örneği olmaksızın yapılan bir şeyi içermesidir. Şeri olan bidat ise hakkında şeri bir delil olmaksızın yapılan uygulamalardır. İbn Kesir şöyle der: Bid'atlar iki türlüdür. 1. Bid'at kavramı bazen şer'i bir konu hakkında kullanılır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin "Sonradan ortaya çıkarılan her şey bid'attir ve her bid'at diye sapıklıktır." ifadesi bunun örneğidir. İki, bidat bazen de lügavi anlamda kullanılır. Ömer radıyallahu anın insanları telavi için topladığı ve onların da buna devam etmesi üzerine söylediği bu ne güzel bidattır sözü de bunun örneğidir. Üç, i̇bn Recep şöyle demektedir. Selefin bazı bidatleri hasene atdetmesi şeri anlamıyla değil lügavi anlamıyladır. Ömer radıyallahu anın bu ne güzel bidattır sözü bu cümledendir. Ömer radıyallahu anın kastı bu uygulamanın bu şekilde daha önce mevcut olmadığı ancak dinde aslının bulunduğunu ifade etmekti. 4. Muhammed Reşit Rıza da şöyle der. Bidat kelimesi iki şekilde kullanımı, bidat kelimesi iki şekilde bidat kelimesinin iki şekilde kullanımı vardır. <gülüyor> A. Lügavi kullanımdır ki yeni bir şey, geçmiş örneği olmayan şey manasına gelir. Bu durumda ef'ali Mükellefin adı verilen beş hüküm söz konusu olur. Ömer radiyallahu anh'ın insanların toplanıp teravih için imama tabi olduklarını görünce bu ne güzel bidattir demesi bu cümledendir. B- Şer'i ve dini anlamdaki kullanımdır. Yani peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde mevcut olmayan ve dini kaynaklarda delili bulunmayan akide, ibadet, dini bir yasaklama vesaire gibi alanlar için olan kullanımdır. Hadiste geçen sonradan ortaya çıkan şeyler bidattir ve bütün bidatler sapıklıktır. Sapıklıktır ifadesi bu anlamdadır. Bidatin bu ikinci şer'i anlamda gündemde gündeme gelmesi şüphesiz sapıklıktır. Zira Allah Teala dinini dinini tamamlamış ve kulları için olan nimetini kemale erdirmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden sonra hiç kimsenin dine, akide ve ibadet konusunda bir şey sokmaya, dini bir şiar ihtas etmeye veya ondan bir şey eksiltmeye, dini bir uygulamanın niteliğini değiştirmeye, cehri kıraat olmayan namazlarda cehri kıraat ihtas etmek gibi mutlak bir hüküm Mutlak bir hükmü zaman ve mekan açısından olsun, bireysel ve toplumsal açıdan olsun, şeriden bir değil gelmedikçe kayıtlandırmaya yetkisi yoktur. Beşinci şüphe. Allah Teala hadis suresi 27. ayetinde şöyle buyuruyor. Uydurdukları ruhbanlığa gelince...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 Eğer Allah Teala'nın fakat kendileri Allah rızasını kazanmak için yaptılar ifadesi uydurdukları lafzına raci olursa o halde ayetin anlamı Allah onlara yazmadı emretmedi fakat onlar Allah'a daha fazla yakınlaşmak için uydurdular demek olur ki bu onlara bir kınamadır. Bu uydurdukları şeye riayet etmedikleri için daha fazla kötülenmişlerdir. Şayet onu biz yazmadık lafsına raci olursa bunun anlamı onu uydurup devam ettikleri için Allah onlara onu farz kıldı fakat hakkını gözetmediler demek olur. Yani hüküm koyucu olan Allah tarafından meşru kılındığı ifade edilmiş olur. Bu takvir anlamına gelir. Bunun benzeri bizim şeriatımızda takviri sünnet denilen şeydir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından birinin yaptığı veya söylediği bir şeye Karşı çıkmaz ise bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin takriri ile dinen meşru hale gelir. Sünnette bunun örneği çoktur. Fakat Allah Resulü'nün vefatından sonra dinin eklemeye ihtiyacı yoktur. Çünkü Allah Azze ve Celle dini tamamladığını ve kemale erdirdiğini beyan etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de daha önce naklettiğimiz hadiste geçtiği gibi bizleri cennete yaklaştıracak veya cehennemden uzaklaştıracak hiçbir şeyi açıklamadan bizi terk etmemişlerdir. Neticede bu ayet bizden öncekilerin şeriatına ait hükümlerdendir. Usul ilminde tercih edilen görüşe göre onların şeriatı bizim için bağlayıcı değildir. Bunun pek çok delilleri vardır. Onlardan birisi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin benden önceki peygamberlere verilmeyen beş şey bana verildi buyurup en sonunda da peygamberler sadece kendi kavrilerine gönderilmiş iken ben bütün insanlara peygamber olarak gönderildim buyurmasıdır. Geçmiş şeriatlarda mevcut olan hüküm bizim için bağlayıcı olmasını kabul edenler ise şu iki şartı öne sürmüştür. 1. güvenilir nakil ile Allah'ın onlar için bu şeriattan razı olduğunun sabit olması. 2. bizim şeriatımızda ona muhalif bir, bir hüküm bulunmaması. Bidatleri güzel göstermeye çalışanlar için bu ayette bir delil olmadığı anlaşılmış oldu. Zira İslam dini bir bidatin sapıklık olduğunu, her sapıklığın da cehennemde olduğunu beyan etmiştir. Altıncı şüphe, bazıları Kur'an'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra toplanmış olduğunu ileri sürerek bidatlerde güzellik aramaya delil getirdiler. Cevap, birincisi şüphesiz Kur'an Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında sayfelerde yazılı idi. Allah Teala bu delil tertemiz sayfeleri okuyan Allah tarafından gönderilmiş bir peygamberdir yine iki buyurarak bunu bildirmiştir. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kim benden Kur'an dışında bir şey yazmışsa onu imha etsin emri de Kur'an'ın yazılmış olduğuna delildir. Lakin o zamanda sayfeler bir arada değildi. Buhari'nin rivayet ettiği Kur'an'ın cem edilme haberinde Zeyd bin Sabit radiyallahu an demiştir ki Kur'an'ı bir araya getirmek için kemiklerde ve levhalarda yazılı olan ve insanların ezberlemiş olduğu ne varsa araştırdım. İkincisi, sahabeler bu işe kendi nefislerinden değil Allah Teala'nın onu korumayı vaat ettiği gibi bir araya getirme vaadini de gerçekleştirmek için girişmişlerdi. Onu bir araya toplamak ve okutmak şüphesiz bizim işimizdir. Kıyamet 17. Bu iki ayeti bir araya getirirsek bize çok büyük bir esas belirir. Gaye meşru kılınmış ve vesile eksik bırakılmamıştır. Kur'an'ın korunması gayesini Allah meşru kıldığı gibi bunun vesilesinin onun bir araya toplanması olduğunu da Allah açıklıyor. Nitekim peygamber zamanında Kur'an kemikten ve kumaştan sayfelerde yazılıydı ve insanların ezberindeydi. Sahabeler Kur'an hafızlarından birçok kimsenin Yemame gününde öldürüldüğünü görünce diğer vesilelere yöneldiler. O da Kur'an'ın bir araya toplanması idi. Bu Allah'ın Kur'an'ı koruma ve cem etme hakkındaki vaadinin gerçekleşmesi demektir. Üçüncüsü, Kur'an'ın cem edilmesi hususunda sahabeler icma etmişlerdir. Sahabenin icması ise, şüphesiz hüccettir. Zira onlar sapıklık üzerinde ittifak etmeyecekleri bildirilen topluluktur. Nitekim Tirmizi'nin rivayet ettiği hadiste ''Mümmetim sapıklık üzerinde icma etmez.'' buyurulmuştur. Dördüncüsü, sahabenin Kur'an'ı okumak adına sarıldıkları vesileler zaruri bir işti veya Müslümanların Kur'an hakkında ihtilaf etmelerinden doğacak zararı def etmek içindi. Bu durumda vacibin ancak kendisiyle tamamlandığı şey de vaciptir. Kaidesine dahil olmaktadır bu. Yine kötülüklerin önünü tıkamak kaidesine dahildir. Bu kaideler kitap ve sünnet kaynaklıdır. O halde bunu neden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yapmadı dinlenecek olursa derim ki çünkü mani söz konusu idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı boyunca Kur'an nazil olmaya devam ediyordu ve Allah Azze ve Celle ayeti nes ediyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ile bu mani kalkınca sahabeler Allah onlardan razı olsun ittifakla bu işi yerine getirdiler. Sahabelerin güzel gördüğü şey Allah katında da güzeldir. Yedinci şüphe Evet. bazıları der ki, bazıları şöyle der: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kim emrim, emrimizde olmayan bir şey çıkarırsa o reddolunur. Sözü her biri sapıklıktır. Sözünü tahsis etmiştir. Bundan da şu anlam çıkar: İstisnasız. Olarak bidat sapıklık olsaydı hadiste kim dinimizde bir şey çıkarırsa o reddolunur buyurulurdu. Ama hadiste öyle değil de kim emrimizde olmayan bir şey çıkarırsa buyuruluyor. Demek ki sonradan çıkarılanlar iki çeşittir. Dinden olmayıp dinin kaydelerine ve delillerine muhalif olanlar ki bunlar merduttur, işte bunlar sapıklık bidatıdır. Bir de dinden olan, dinde aslı bulunan, delil ile desteklenen şeyler vardır ki bunlar sahihtir, makbuldür. İşte bunlar da sünnet-i hasene, güzel sünnet adını alır. Cevap, ilmin kaidelerinden bilinmektedir ki, nebevi hadisler birbirini tefsir eder. Birinde kapalı olan anlamı diğer hadis açıklar. Bu rivayette söz konusu kuruntuları giderecek, Gidererek aşağıda geldiği gibi meseleyi açıklığa kavuş, kavuşturuyor. Birincisi, aynı hadisin diğer bir rivayet metninde kim emrimiz olmayan bir ameli işlerse o reddolunur buyruluyor. İşte bu hadis kendi kendine apaçık şekilde izah ediyor. Sonradan çıkma bir amel ile <gülüyor> amel etmenin merdut olduğunu ortaya koyuyor. İkincisi, Selefi Salihinin bu hadis hakkında uygulaması ve anlayışları, ki onların sözüne tutunan sapıtmaz, bu şekilde olmamıştır. Onlardan pek çoğundan rivayet edilmiştir ki, onlar keyfiyet ve sıfat olarak aslı meşru olup da sonradan çıkarılan amelleri bidat olarak değerlendirip şiddetle karşı çıkmışlardır. 8. Şüphe Gudayf bin el-Haris'ten şöyle rivayet edilmiştir. Abdül Melik bin Mervan beni huzuruna çağırdı ve şöyle dedi. Ey Ebu Esma, biz insanları iki şey üzerine birleştirdik. Bunlardan birincisi Cuma günü minberde ellerini kaldırarak dua etmek, ikincisi de sabah ve ikinci namazından sonra kıssa anlatmak. Ben de şöyle dedim. Bunlar bana göre bidatlerinizin en iyisidir. Ancak bunların hiçbirisini kabul etmiyorum. Abdülmelik bin Mervan sebebini sorunca şöyle cevap verdi. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir kavim bidat ihtas ettiğinde onun mukabili bir sünnet ortadan kalkar buyurmuştur. O halde bir sünneti tatbik etmek bir bidat ihtas etmekten daha hayırlıdır. Cevap Birincisi, bu rivayet sabit, sağlam bir rivayet değildir. Bilakis, isnadı zayıf olup iki açıdan illetlidir. A. Hadisin senedinde Ebu Bekir bin Abdullah bin Ebi Meryem vardır. Bu şahıs rivayette zayıftır. Ahmet bin Hanbel, Yahya bin Ma'in Ebu Zürra, Ebu Hatim, Nesai ve Et, Darikudhid, Dar-ı Kutni, onu zayıf adletmişlerdir. i̇bn Hacer de <gülüyor> Et Takrib adlı eserinde o zayıftır der. Yine de yine İsnat zincirinde an-eda sigasıyla rivayet edilen bakiye bin elvelik bulunmaktadır. i̇bn Hacer o zayıf ve meçhul ravilerden hadis rivayet ederken çokça tetlis yapan birisidir der. Ayrıca i̇bn Hacer bu zatı müdellislerin dördüncü mertebesinde zikretmektedir. Bunlar da rivayetinde işittiklerini tasrih etmeleri müstasna hadisleri hiçbir şekilde hüccet olarak kabul edilmeyeceği noktasında ittifak edilen kişilerdir. Bunun sebebi de zayıf ve meçhul ravilerden çok tetlis yapmalarıdır. Bakiye bin el-Velid'in, Tedlisi tasfiye türünden olup en kötü tedlis türlerinden biridir. Bu tarz bir rivayet ancak isnadın başından sonuna kadar işitildiğinin söylenmesi durumunda kabul edilebilir. Sadece kendisinin ravi'nin işittiğini söylemesi yeterli değildir. Zira isnadın başka bir yerinde de hazp yapmış olabilir. Dolayısıyla burada bizzat kendisi ansigasıyla alınmış. Rivayet etmişken bu rivayet nasıl kabul edilsin? İkincisi, bu rivayet doğru kabul edilse bile kim olursa olsun, hiç kimsenin sözünün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözüyle karşı karşıya getirilmesinin caiz olmadığı defalarca tekrar edilmiştir. Üçüncüsü, Gudaif bin el-Haris'ten, Haris'in sahabeden olup olmadığı konusunda ihtilaf edilmiştir. Bir kısmı onu sahabeden sayarken bir kısmı da onu tabiinden saymıştır. Dördüncüsü, Gudaif bin El-Haris söz konusu bidatlere uymayı reddetmiştir. Şayet bidatleri hasen olarak görseydi ama etmekte tereddüt etmezdi. Beşincisi bunlar bidatlerinizin en iyisidir ibaresi nisbi bir ifadedir. Kast edilen bunların sair bidatlere göre daha az kötü ve daha az muhalif olmalarıdır. İbni Hacer şöyle demiştir. Sünnette aslı olan bidat konusunda tavrı böyle olan bir sahabenin aslı olmayan ve sünnete muhalif olan bir şey konusunda tavrı nasıl olurdu? Altıncısı Gudaif bin El-Haris bir topluluk, bir bidat ihtiyaç ettiğinde onun mukabili bir sünnet ortadan kalkar mealindeki hadiste söz konusu bidatlere karşı çıkmıştır. Şayet bu bidatler Hasan güzel olsaydı o sünnetin bir misli kaldırılmazdı. Zira bir sünnetin ortadan kalkması bir cezalandırmadır. Güzel olan şeyler içinse ceza söz konusu değildir. Evet. Dokuzuncu şüphe. Bazıları Osman bin Affan radıyallahu anh'ın cuma günü şer'i ezandan önce bir ezan daha eklemesini bid'atleri güzel görmek için delil getirdi. Cevap. Birincisi insanlar çoğaldığı ve evleri mescitten uzaklaştığı için Osman radıyallahu an maslahat gereği bunu yapmıştır. Bu ezanın kalabalıklaşan halkın hazırla, hazırlanabilmeleri için faydalı olacağını görmüştür. Sahih Buhari'de Said bin Yezid şöyle dediği rivayet edilmiştir. Cuma günleri ezan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde diğer namazlardaki gibi idi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem minbere oturdu mu birisi ezan okurdu. Ebu Bekir, Ömer ve Kufede Ali Allah hepsinden razı olsun da böyle yapıyorlardı. Daha sonra Osman radiyallahu an insanların Medine'de kalabalıklaşması üzerine Ez diye adlandırılan emin üzerinde okunan üçüncü bir ezan ilave etti. Kurtubi dedi ki, elma verdi dedi ki, birinci ezan sonradan ortaya çıkarılmıştır. Medine'nin genişleyip ahalisinin çoğalması esnasında insanlar hutbeye yetişmek üzere hazırlansınlar diye bunu Osman bin Affan çıkardı. Kim bu illeti görmezden gelir ve Osman radıyallahu anın başlattığı ezana mutlak olarak alıp buna tutunursa kendisine uyan olmaz. Aksine bu illete ibret nazarıyla bakılmazsa Osman radıyallahu anın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ve ondan sonraki halifesinin sünnetine muhalefet ettiği anlamına gelir. Bunun için İmam Şafir radıyallahu an el İbn adlı kitabında şöyle demiştir. Ata radıyallahu an Osman radıyallahu anın sonradan çıkardığı bu işe karşı çıkar ve şöyle derdi. Bunu Muaviye radıyallahu an sonradan çıkarmıştır. Ne olursa olsun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanındaki uygulama benim için daha sevinlidir. Müezzinlerden bir cemaat imam minber üzerindeyken ezan okusa ve bugün olduğu gibi İmam Minber'e oturunca müezzinlerden önce bir ezan okunsa bunu çirkin bulurum. Şeyhülislam İddi Temi'ye radiyallahu anh der ki doğrusunu Allah bilir ama bizim anladığımıza göre bu konuda, bu konuda bağlı kalınması gereken temel kural şudur. İnsanlar sadece yararlı olduklarına inandıkları şeyleri yenilik olarak ortaya atarlar. Herhangi bir yeniliğin Zararlı olduğunu düşünseler onu ortaya atmazlar. Çünkü böylesine ters bir tutuma ve akıl ve ne de din yönünden gerekçe bulunamaz. Şimdi eğer Müslümanlar bir şeyi yararlı görürler ise bu şeye ihtiyaç hissettiren sebebe bakılır. Eğer bu ihtiyaç hissettiren sebep peygamberimizden salat ve selam üzerine olsun sonra ortaya çıkmış yeni bir şey olur da peygamberimiz... Kesin bir yasaklama belirtmeden o şeyi yapmamış ise böyle bir durumda söz konusu ihtiyaç duyulan yenilik ortaya konup uygulanabilir. Peygamber Efendimiz zamanında da ihtiyaç haline geldiği halde çeşitli engeller yüzünden ortaya atılan, atılmayan ve Peygamberimizin ölümünden sonra önleyici engelleri ortadan kalkan yararlı yenilikler hakkında da aynı kural geçerlidir. Fakat ihtiyaç niteliği kazandıracak bir sebebi olmayan veya kulların bazı günahları sebebiyle ihtiyaç haline geldiği ileri sürülen yeniliklere gelince bunları ortaya çıkarıp benimsemek caiz değildir. Şunu hiç unutmamak gerekir ki gerektirici sebebi Peygamberimiz zamanında var olan bir davranış eğer buna rağmen o zaman işlenmemiş ise her ne kadar bize göre yararlı ise de aslında yararlı değildir. Buna karşılık gerektirici sebebi gerekçesi peygamberimizden sonra Allah'ın emrine karşı gelmek söz konusu olmaksızın ortaya çıkan yenilikler yararlı olabilirler. Neticede bu iş mesalihi mürsele zaruri bir emrin korunması veya dinde giderilmesi gereken bir sıkıntının bulunmasına bağlıdır. Bidat ise böyle değildir. Zira bu bidatla bu bidatle Allah'a daha fazla yakınlaşma maksadı bitmektedir. Halbuki Allah'a yakınlaşma için yeni bir fiile ihtiyaç söz konusu değildir. İkincisi şüphesiz Osman radıyallahu an Raşid halifelerdendir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizden yaşayacak olanlar pek çok ihtilaf görecektir. Size sünnetimi ve hidayet olunmuş Raşit halifelerimin sünnetini tavsiye ederim. Ona azı dişlerinizle sıkıca sarılın. Sizleri sonradan çıkan şeylerden sakındırırım. Zira her sonradan çıkan bidattir, her bidatte sapıklıktır buyurmuştur.